Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. Konuşmamı İngiltere'nin Newcastle upon Tyne isimli bir sahil şehrinden yapıyorum. Kuzeydeki şehirlerinden birisi. Londra'dan bir aydı kuzeyde İsveç'in Malmö şehri hizasına, Danimarka'nın Kopenhagı hizasına falan geliyor. İmam Müslim, Müslim bin Kuteybe'nin efendim rivayet ettiği bir hadisi şerif ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz İmam Müslim Hadis alimlerinin en muhteremlerinden, en sağlıklı, sahih hadisleri rivayet edenlerden birisidir. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz onun kitabında rivayet ettiğine göre ''Men ise aminküm minküm en yenfa'a ehhahu vel yenfa'ahu'' ''Sizden biriniz ey Müslümanlar, kardeşine yardım etmeye güç yetirebilirse, yardım etsin, faydalı olmaya gücü yeterse, faydalı olsun.'' Burada kardeşten maksat dindeki kardeşliktir. Efendim, e, imandaki birlik ve beraberliktir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi olduğundan, efendim böyle ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Demek ki Müslüman, bu hadis-i şerifle e, Peygamber efendimiz tarafından Müslüman kardeşine yardımcı olmak faydalı olmakla, efendim görevlendiriliyor, faydalı işler yapmaya teşvik ediliyor. Zaten e, herkesin bildiği duymuş olduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara efendim halka en faydalı olanıdır. Demek ki Müslüman olarak elimizden geldiğince çevremize faydalı olma çalışacağız. Zararlı olmamaya fayda sağlamaya menfaat sağlamaya yani başkalarına menfaat sağlamaya çalışacağız. Diğer bin olacağız. Yani başkalarını kayırıcı, kollayıcı, iyilik yapıcı olacağız. Efendim elimizden ne türlü iyilik gelirse onu yapacağız. Tabi faydalı olmanın çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Say sayabildiğin kadar faydalı çalışmaların hepsini sıralayabiliriz. Ama bunların önceliğini düşünecek olursak, Müslüman kardeşine bir Müslümanın yapacağı en faydalı efendim yardım onun Allah'ın rızasını kazanmasına sebep olmak olmaktır. Yani böyle bir şey yaptırmalı ki Allah o kardeşini sevsin. Yaptığı zaman o yaptırdığı işi yaptığı zaman Allah da onu sevsin. Böyle bir şey çok uygun olur. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazanma sebep olacak bir iş. Tabi bu da en başta insanın salih bir insan olması, doğru yola gir girmesi, iyi bir Müslüman olması olduğu için başka Müslüman kardeşlerinin dinini öğrenmesi, iyi Müslüman olması, salih bir insan olması, mükemmel, olgun bir Müslüman olmasını sağlayıcı yardımlar, sağlayıcı çalışmalar, eğitimler, irşatlar en faydalı çalışmalardır. Çünkü sonuç itibariyle eğitilen, irşat edilen, uyarılan insan iyi insan olacak ve cennetlik olacak. Cenneti kazanacak. E kötü e, insan da yaptığı kötülüklerin cezası olarak cehenneme gideceği, cehenneme atılacağı, yakılacağı için onu yakılmaktan cehenneme ipilmekten, atılmaktan, azap görmekten kurtulmak çok büyük bir menfaat, çok büyük bir fayda oluyor. En en başa gelen şey bu. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, evvela kendimize ve etrafımızdaki yakınlarımıza, eşlerimize, çocuk çocuğumuza, akrabamıza başlamak üzere, onlardan başlamak üzere. Selyen efendim, ve enzir aşiretekel akrabin diye ayetlerime de peygamber efendimize en yakın aşiretlerini sana hısım olan kabileleri İslam'a çağır diye yakınlık sırasına göre öncelikle onlara hitap etmelerini buyurduğu gibi Allahu Teala Hazretleri biz de bizim emrimiz altındaki, korumamız altındaki, hinayemiz altındaki, bizim çatımız altındaki insanlardan başlayarak yani eşimize, çocuk çocuğumuza, halamıza, teyzemize, evimizde barındırdığımız kimselere, gücümüz yeten, bizi sayan, bizi seven, hatırımızı kollayan kimselere Arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize derece derece halka halka faydalı olmak için çalışmalıyız. Önce onları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çünkü iman en önemlidir. İman olmadıktan sonra dünya malının servetinin, zenginliğinin, rahatının, rehavetinin, refahının da kıymeti yoktur. Önce efendim e, insanın mümin olması lazım. İsterse ondan sonra e, hayatı... E, Meşakkatlerle, imtihanlarla dolu olsa bile önemli değil. Sonunda cennetik olacaktır. Sahabe-i kiram, enbiyaullah, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başta olmak üzere Allah'ın bütün sevgili kulları biliyoruz ki hayatlarında sıkıntılar içinde yaşadılar. İslam'ı yayarken, öğretirken, Allah'ın emirlerini tutarken, uygularken çok sıkıntılar çektiler. Sıkıntı çekilebilir. Önemli değil. Tabii biz zayıf kullarız, sıkıntıyı istiyoruz efendim kabadayılık yapıyoruz manasına değil gelirse gelsin korkmam gibi bir eferlik yapmak durumunda değiliz ama insan sıkıntılara da katlanabilmeli sabırlı olmalı ama sebatlı olmalı gayretli olmalı insanları doğru yola çekmeye çalışmalı tabi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin insanları yaşat vazifesini güzel güzel efendim devam ettiren peygamber efendimizin emri üzere doğru yola çekmeye çalışan insanların başında mürşidi kamiller geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki el ulama veretetül enbiya. Peygamberlerin varisleri, onların vazifesini devam ettiren manevi varisleri alimlerdir, şeyhlerdir, mürşidi kemillerdir, evliyaullah'tır, arif kullardır. Efendim İslam'ı bilen, fıkıhı bilen, Kur'an'ı bilen, imanı bilen, efendim hakkal yakın imana sahip olan insanlar başkalarına bunu öğretmek için çalışan kimseler. Bunlardır. İsim olarak söylemek gerekirse Mevlana'lardır, Yunus Emre'lerdir, Eşrefoğlu Rumiler'dir, Hacı Bayramı Veliler'dir, Hacı Bektaşi Veliler'dir, İbrahim Hakkı Erzurumiler'dir, İsmail Hakkı Bursavi'lerdir, Efendim Abdülahadi Nuri'lerdir, Nice nice Efendim Aziz Mahmud'u Hüdayiler'dir, Nice nice mübarek kullardır. En büyük fayda insana mümin yapmaktır. Ona yap, gö, yapılabilecek en büyük iyilik onu İslam'a çekmektir. Onun hidayetine vesile olmaktır. Bu bir. Tabi derece derece başka türlü faydalar da sağlanabilir. Mesela açsa yemek ikram edilir, yiyecek verilir, maddi yardımda bulunulur. Efendim hastaysa tedavisine koşulur. Efendim çok çol çoluk çocuğu fazlaysa efendim işte onun geçimine yardım edilir. Mesela amcası Ebu Talib'in çocukları çok diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına evlatlık gibi efendim, almış. ötekisinin cahil tayyar Efendimiz almış. Derken böyle paylaşarak çocuklara geçim yükünü hafifletmeyi düşünmüşler. Yani bu da bir sünnet. Bu da böyle fazla çoluk çocuğu olan insanlara yardımcı olmak da efendim, bir sünnet oluyor tabi. Böyle maddi yardımlar olabilir. Efendim açsa yedirilir. Çıplaksa giydirilir, soğuktan korunur, açlıktan korunur, korunur, efendim hastalıktan korunur. Bu da maddi yardımların e, böyle e, bazı örnekleri, çeşitleri çoğalabilir bunların. Peki, bir adam e, zalimse, bir adam günahkarsa, bir adam ayyaşsa, sarhoşsa, kötü huyluysa, fenaysa, kavgacıysa vesaire, hani hatırınıza gelebilen kötü şeyleri sıralayın aklınızdan. Ama Müslüman da işte iyi eğitim görmemiş, huyları kötü filan e, etrafına zararlı oluyor. E, peki ben, ben buna nasıl fayda sağlayabilirim? İteyim kenara, atayım, silim defterden, bununla hiç konuşmayayım, hiç ilgilenmeyeyim denilebilir. Ama İslam böyle demiyor. Onunla gene ilgilenecek Müslüman, onun zulmünü engellemeye çalışmak da bir yardımdır. Bir adam günah işliyor, onun günah işlemesini engellemek de ona yardımdır. Çünkü günaha girmeyecek. Bir adam zulüm yapıyor. Zulümünü engellemek o da ona yardımdır. Efendim, hatta meşhurdur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyurmuş? Kardeşiniz zalim de olsa ona yardım ediniz. Yani Müslüman kardeş demek istiyor. E, zalim de olsa yardım ediniz. Mazlum da olsa yardım ediniz. Demişler ki Ya Resulallah, mazlum olunca yardımına koşalım. Ezletmeyelim. Efendim, zulümden kurtaralım. gadirden kurtaralım. Ama zalimken nasıl yardım edeceğiz? Yani gidip de biz de mi Dövülen insana bir yumruk patlatacağız, kafasına bir efendim balyoz indireceğiz. Hayır. Zalimin zulmünü engellemek ona yardımdır. Diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir noktadır. Demek ki bizler şimdi yaşadığımız devirde, yaşadığımız çevrede, ülkemizde, vatanımızda, efendim, bölgemizde, şehrimizde, kasabamızda, köyümüzde, demek ki herkese böyle bu tarzda yardımcı olabiliriz. İyi Müslümansa, iyi insansa, efendim bakarız ne gibi yardıma ihtiyacı var, yardımcı oluruz. Kötü insansa, kötülükten onu kurtarma, iyi insan yapmaya çalışırız. Bu da bir yardım. Bu da az bir şey değil. Bu da önemli, bu da sevaptı. Sonunda kötü bir insanı, iyi bir insan yapabilmek efendim, e, çok güzel bir şey. Onun için, yani zalimler, malimler, hani bazen Müslümanlara çatıyorlar, efendim Müslümanlara, efendim yan gözle bakıyorlar, işte bize karşı çıkıyor, bize muhalefet ediyor ve filan. Sevinsinler. Aslında biz onlara iyilik yapmak istiyoruz. Onları günahtan kurtarmak istiyoruz. Yani bizim kötü insanlara karşı da duygularımız güzel. Kötü e, zalim insanlara karşı da bizim yapmak istediğimiz şey onların iyi insan olması, günaha girmemesi, cehenneme düşmemesi, cennete kazanmasıdır. Bu da bir çeşit yardım. Demek ki yardımın aklı hayale gelmeyen başka çeşitleri de olabiliyor. Yani e, ilk başta hemen Hatırına gelmeyecek şekillerde de yardımlar olabiliyor. Salim ise zalime zulmünü yaptırmamak. Rüşvetçi ise rüşvetçiye rüşveti aldırtmamak. Efendim e, bilmem kaytarıcı ise işin doğru düzgün yapmayan efendim bir kimse ise onu hizaya getirmek, yola getirmek efendim nizamı aleni sağlamak o da bir yardım oluyor. Onun için Müslüm'ün e, gece gündüz çalışmalı. Toplumun faydasına çalışmalı. insanların doğru yola Gelmesine çalışmalı, İslam'ın hakim olmasına çalışmalı, imanın kuvvetlenmesine çalışmalı, Kur'an'ın öğrenilmesine çalışmalı, efendim İslam'ın cihanın her yerine yayılmasına, paydar olmasına çalışmalı. Şimdi size buradan İngiltere'den hitap ediyorum, Almanya'dan buraya geçtim, bir hafta kadar oldu. Burada bakıyorum, 200 aile, 500 aile efendim veya kişi neyse efendim, e, Türk olduğunu söylüyorlar. Bazılarıyla tanıştık. Efendim bu kardeşler memnun oldular benim buraya geldiğimden. Efendim kardeşlerimizin durumlarını inceledim. İş güç sahibi olanlar var. E, çoğu İngilizlerle evren, evlenmiş. Hanımları bazılarının Müslüman olmuş. Bazıları elhamdülillah geldiler bizim karşımıza. Bizim karşımıza Müslüman oldular. Kayınvalidesi, kayınpederi İngiliz geldi. Efendim bize anlattık. Müslüman oldular. Bazılarının nikahlarını tazeledik. Efendim. Ee, görüyorum ki çok hizmet var yani hizmet edecek insana ihtiyaç efendim çok fazla hani bizim televizyonlarda bizim ülkelci kardeşlerimizin şeyi var güzel bir reklamı vardı önce e, güneş hava su sonra bol gıda gelir akşama babacığım unutma ülkel getir diye efendim böyle e, şeydir, nameli bir şey yani önce insana hava güneş su değil iman lazım geldiğinden imanı öğretecek kimseler, hocalar lazım. İmanın uygulanacağı, müesseseler öğretileceği yerler lazım. Önce cami lazım. Caminin de kuru, hubbeli, namaz kılınıp kapısı kilitlenen bir mekan olmaması lazım. Caminin mektep olması lazım. Caminin irfan kaynağı olması lazım. Caminin eğitim efendim, e, mekanı olması lazım. Her çeşit güzel eğitimin orada olması lazım. Sohbetin orada olması lazım. Camiler Koca, koca mekanlar şimdi biz burada İngiltere'de bir mekan sahibi olalım diye milyonlarca lira vererek yer alıyoruz İşte o da nihayet iki buçuk katlı Efendim şu kadar odalı bir yer halbuki dedelerimiz camiler bırakmışlar bize medreseler etrafında yan Efendim binaları vesaire biz bunları işletmiyoruz o medreseleri işletmeliyiz o Efendim kurulmuş efendim yan kuruluşları çalıştırmalıyız o mekanlardan istifade etmeliyiz. Yani çok büyük nimetler ama elimizdeki nimetin kıymetini bilmiyoruz. Diğer grubette insan, onlar olmayınca anlıyor. Çocuklarımızı eğitecek yerler lazım. Efendim, ibadet edecek yerler lazım. Mesela bu geldiğimiz yerde bir efendim, Türklerin devam edeceği şöyle bir cami yok. Geçtiğimiz cuma Pakistanlıların camiine gittik. Güzel. Dinledik. Namazları kıldık. Namazdan sonra salatu selam getirdiler. Biz de dinledik. Hoşumuza gitti. Gözlerimiz yaşardı. Ama birçok şeylerin de lisan farkından dolayı anlayamıyor insan. Yani bir öyküçülük, ayrımcılık değil ama bizim kardeşlerimizin bir ibadet yerinin olması lazım. Demek ki burada bir cami açmak da onlara en faydalı işlerden birisi. Önce cami açılmalı, mektep mi açılmalı? Önce cami açılmalı, cemaat toplanmalı. Çünkü cami ve cemaat olunca, cami ve cemaat her türlü müesseseyi kurar. Aşk olunca cemaat olunca, cemaatin şevki olunca onlar geriye kalan öteki işleri de yaparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ilk önce cami yaptı. Namaz kılınan herkesin toplandığı yeri yaptı. Bunun için söylüyorum, burada bazı kimseler çıkmışlar, efendim cami yapma ne lüzum var filan gibi ileri geri konuşmuşlar, yanlış sözler söylemişler. Cami, Müslümanın canıdır. Cami, İslami hayatın merkezidir. Cami, toplum faaliyetlerinin kaynağıdır, o, o dağıdır ocağıdır, onun için onun yapılması lazım. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihatini kulağınıza kıta olsun, hatanızda kalsın lütfen ve İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak için ne yapmak gerekiyorsa yapın. Efendim mazluma, mazlum olduğu için yardım edin, zalime zulmünü engelleyerek yardım edin açları doyurun, çıplakları giydirin Efendim İslam'ı bilmeyen şaşkınları doğru yola çekmek için çalışın. Efendim irşat müesseselerini destekleyin. İrşat eden efendim kurumları, kuruluşları, efendim İslam'ı öğreten efendim teşkilatları üye olun, destekleyin, yardımcı olun maddi, maddeten, manen efendim faydalı olmaya böylece size katkıda bulunun. Faydalı olmanın çok çok çeşitli yolları var. Biz faydayı üçe ayırıyoruz. Ee, bizim grubumuz İskenderpaşa grubu Cemaiz Cuümresi olarak üç çeşit fayda var diyoruz insanın kafasında düşündüğü zaman yaptığımız faaliyetleri bu üç faydayı Efendim düşünerek yapıyoruz birinci fayda maddi faydadır yani açsa doyurursun, şey işte camimizin altında yemekhane var Efendim kandil gecelerinde Bayram günlerinde orada kardeşlerimiz ziyafet verirler. herkes davetli gelir Etleri, efendim, tatlıları, efendim, bilmem, zerdeleri, pilavları yerler. Afiyet olsun, helal olsun. Yiyenlerden Allah razı olsun. Yiyenlere teyiz, bereket olsun. ibadete kuvvet olsun. Yedirenlerden Allah razı olsun. Sevapları, ecirleri bol olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle müşrefe edesin. Şimdi bu maddi fayda. Maddi fayda bir. Başka, efendim ikinci fayda, içtimai fayda. Yani, Bazen bir şeyi, bir faaliyeti yap, yapalım mı, yapmayalım mı diye düşünüyoruz. E, yapacağız. Efendim çok masraf gidecek Çok para harcanacak. Ne yapalım? Para harcanacak. Para kazanmıyor, kurtarmıyor. Efendim e, şimdiki tabirle karlılığa rant diyorlar. Rantable değil. Yani kar getirici değil. Verdiğinden fazlasını alamıyorsun. Paralar gidiyor boyuna. Mesela nedir? Efendim bizim dergi yayınlarımız radyo yayınlarımız, televizyon yayınlarımız bunlar masraf yiyen müesseseler ama biz düşünüyoruz. Bunları dinleyen kardeşlerimiz memnun oluyorlar. Efendim zevkle dinliyorlar, teşekkür ediyorlar. Telefon açıyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Efendim eğitim oluyor, bilgi gelişmesi oluyor. Bizim müesseselerimin bir mektep, bizim müesseselerimin bir efendim ekol Bizim yolumuz elhamdülillah e, başkalarına ışık tutan, gündemi meydana getiren bir e, ilim, ilfan e, kaynağı. Tabi e, para gidiyor ama biz bunu yapıyoruz. Neden? Çünkü burada içtimai faydalılık var. Masraf var, rahmet var ama içtimai bakımına faydalı var. Bu da ikinci fayda. Bir de üçüncü fayda var, en yüksek fayda da bu. Manevi fayda. Sevap yani. Bir şeyi yapıyorsun, efendim masraf oluyor enden para gidiyor Efendim paralar tükeniyor Efendim geriye bir gel geri gelen karı yok vesaire yok e, itimali bir e, bir şey de Efendim karlılık da şey yapmıyorsun ama yaptığın zaman sevap var e, işte o sevaplı işi de yapmak lazım Hatta sevabı kazanmak için insanlar ne yapıyor dedelerimiz ne yaptılar canlarını verdiler yani insanın en kıymetli, en aziz varlığı canıdır. Onu da verdi mi nesi kalacak bir şey kalmıyor. Canını veriyor insan. Neden? Cevabı kazanacağım, şehit olacağım, cennetik olacağım diye. Siz bu imanı kaldırın bu milletten bak e, e, ne savaşır, ne hayır yapar, ne işe yarar, ne hayırlı olur. Yani insana hayırlı insan yapan efendim bu işte bu iman, İslam. İslam'ın bu duygusu. Şimdi bazıları belki bunu saflık olarak düşünüyor. Canım bu 20. yüzyılda Herkes menfaatini düşünürken bunlar da tutmuşlar Allah'ın safları efendim kesenin ağzını açmışlar hacı babalar hoca efendiler boyna e, masraf ediyorlar filan hiçbir karlı kâr, tarafı yok bu işin hatta sonunda zahmetler var meşakkatler var hatta bazen itilip kasılıyor horlanıyor damgalanıyor karalanıyor hatta bazen ucunda efendim hapsedilmek oluyor. Daha başka şeyler oluyor. Geçtiğimiz devrelerde asılanlar, kesilenler olmuş. Ama gene yapılıyor. Neden? Sevap var. Sevap var diye. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerin e, Müslümanlara maddeden faydalı olmaya çalışın. İçtimai yönden faydalı olmaya çalışın. Manevi bakımdan faydalı olmaya çalışın. Sevap kazanmaya çalışın. Şimdi e, Evliyaullah, büyük alimler, büyük masavuklar, tasavvuf denen güzel ahlak yolunun, cennet yolunun, evliyalık yolunun Çeşitli tariflerini yapmış, Bunlar toplamışlar kitaplarının başında. Tasavvuf hakkında bilgi veren bir kitabı aldınız mı? Mutlaka başında bilin ki birinci bölümü tasavvuf nedir? Tasavvufun tarifi gibi bir şeyle başlar. Tasavvufun çeşitli tarifleri var. Bu Mevlana'nın yolu, bu Yunus'un yolu, bu mübareklerin hali, Efendim, bu tarihteki bu e, herkesin kalbini kazanmış insanlar e, bu yolda gitmişler. Nedir bu tasavvuf yolu? E, büyüklerden bir tanesi şöyle tarif etmiş. Tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Gül güzdar olup har olmamaktır. Hatırlığı ne kadar güzel hem şiir, hem de ne kadar güzel bir şey anlatıyor, hem de ne kadar fedakarlık ifade ediyor, ne kadar diğer binlik ifade ediyor, ne kadar efendim, e, asil bir duygu. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Tasavvufta dostluk var, yar olmak var, dost olmak var, evmek var, arkadaş olmak var, komşu olmak var. Yar olmak var ama bar olmak yok. Bar ne demek? parçalar, da yük demek. Bari giren diyoruz efendim eski şiirlerde geçer. Efendim bari giran ağır yük demek mesela. Yar olmak var, bar olmak yok. Yani mutasavvıf tabii insan derviş de tasavvuf ahlakını kazanmışsa, tasavvuf terbiyesi almışsa yük olmayacak başkasının sırtından geçinmeye kalkışmayacak başkasını sömürmeyecek başkasının efendim efendim menfaatini sömürmeye kalkmayacak efendim parazit olmayacak asalak olmayacak efendim e, yük olmayacak aksine efendim tasavvufiyar olmak var olmamaktır. Aksine ona fayda verecek. Nereden çıkmış tasavvuftaki bu şey? Bu tasavvufta nereden çıkmış? fazla diyor ki Peygamber Efendimiz zamanında tasavvuf amiri vardı tabi işte bu. Bakın bu hadis-i şerif e, bu tasavvufların e, kaynağı işte bu tasavvuflar onun için e, yar olup var olmamayı düşünmüşler. Bir Sizden biriniz bir Müslüman kardeşine faydalı olmaya güç yetirebiliyorsa faydalı olsun. İşte faydalı olmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Hadis-i şerifte tasavvuf var, Kur'an-ı Kerim'de tasavvuf var, İslam'da tasavvuf var ki e, bu hadis-i şerifin uygulaması bu tasavvufta yar olup bar olmamak diye tezahür etmiş. Tekke yapmış, aş çıkartıyor, fakirler yiyor. Fakirler yiyor da yiyen sofraya oturuyor, yiyor, doyuyor, elhamdülillah diyor da bu değirmenin suyu nereden geliyor diye hiç düşünmüyor. Halbuki sen dışarıda hadi bakalım bir yere git de bir öğün yemeği bedava ye. ...yiyemezsin, vermez... ...parasını ister, yersen... son başına dikilir, şu kadar para der... ...bir fatura getirir... ...yani bu karşılıksız vermek nereden? tasavvuftay ...efendim geçtiğimiz Ramazan'da da bir sürü... ...aleyhte yazdılar, çizdiler... ...utanmadan, arlanmadan... Efendim, ...attılar, tuttular tasavvufun... ...terikatın, zikrin... ...aleyhine... Efendim, ...halbuki veriyor... ...daima faydalı oluyor... ...yük olmamayı amaçlıyor... İyilik yapıyor, iyiliğini saklamayı amaçlıyor. Onlar da boyuna onları kötülemeye çalışıyorlar. Zaten o eyvallah diyor. Yani kötü dersen kötü de aldırmıyor ama ayıptır. Yanlıştır. Yanlış olan bir şeyi yapmamak lazım gelir. E, nice nice büyük e, zenginler var, dervişler var. Milyoner, milyarder. Efendim yoksulları evlendiriyor. Efendim şeyizini hazırlıyor. Gelinlerin e, fakirlere iş sahası buluyor. Efendim bilmem Dükkanında metrelerle, kumaşlar her gelene veriliyor. Her türlü hayır yapılıyor. Bunları hiç nazar dikkate almıyor da halancı adam şöyle yetmiş filanca adam böyle yetmiş diye iki tane uydurma misali efendim şey yapıp mübarek tasavvuf yoluna, takva yoluna, ihsan yoluna, iman yoluna, ihlas yoluna çatıyor. Tasavvuf, yar olup var olmamaktır. Dost olacak, yük olmayacak. Aksine kendisi kesesinin ağzını açacak, Yardımcı olacak, faydalı olacak. Eğer parası yoksa bedenen hizmet edecek. O da beden cömertli. Cömertlik üç çeşit diyor büyüklerimiz. Mal cömertli. Malın vardır, götürürsün, fukaraya verirsin. Aferin, bak şu kadar, şu kadar çuval efendim verdi. Şu kadar paralar, milyonlar falancaya verdi. İşte falanca aile fakirdi de zenginin biri de geldi. Ona mütevazı bir ev alıverdi. Ha, otur burada kardeşim, bize de dua et dedi. Ha, bak mal cömertliği. İkinci cömertlik nedir? Ten cömertliğidir. Yani adamın parası bulu yoktur da hizmet ehlidir. Yoksuldur ama İslam'a öyle güzel hizmet eder ki veya evliya allaha, büyüklere, mübareklere, hastalara öyle güzel hizmet eder ki aklın durur. Hayran olursun, bak inşallah dersin. Ee, ne kadar güzel hizmet etti. E şimdi mesela bizim e, rahmetli Valide Hanım'a e, yıllarca Allah rızası için ihvanımızdan bazıları ne kadar güzel hizmetler ettiler, baktılar, yıkadılar, şey yaptılar, efendim, e, duasını aldılar, sevap kazandılar yani. Demek ki bazen de hizmet, yani vücutla koşuşturmak, efendim, o da bir çeşit cömertlik, buna da ten cömertli deniliyor. Mal cömertli, ten cömertli, vücut, vücudunu hizmete vakfediyor, koşturuyor, çarşıdan, pazardan alıyor... Veya ortalığı silip süpürüyor. Veya bir işi görüyor. İş görecek, koşturacak insana da ihtiyaç var. Şimdi buraya bir hoca gönder hocam dediler bana. Tamam dedim yaşlı bir kimse göndereyim. Aman hocam dediler çok da yaşlı olmasın koşturacak kimse de lazım. Yani koşturması koşturacak kadar da canlı olsun dediler. Demek ki ten cömertliği de gerekli. Evet birinci cömertlik mal cömertliği, ikinci cömertlik ten cömertliği. Üçüncü cömertlik nedir? En yüksek cömertlik. O da can cömertliğidir. Şehitlerin cömertliği. Şehit Allah yoluna canını veriyor. En kıymetli varlığını veriyor. Bir gül bahçesine, girercesine savaşa giriyor. Al kanlara boyanıyor. Efendim Ondan sonra yerlere yatıyor. Ruhu cennete uçuyor. İlk damlası yere damlarken Cennetteki makamı gösteriliyor, cennetlik oluyor. Gülerek gidiyor. Gül bahçesine, girercesine gidiyor ahirete. O da can cömertliği tabii. Ima, iman etmeyen kaçar. İman etmeyen asıl yerden kaçıyor. kaytarıyor, kendisini hasta gösteriyor. Efendim çaresini buluyor. Rüşvet veriyor. Hallem ediyor, kollem diyor, Sahte rapor alıyor. Ama mümin insan canını vermeye koşturuyor. Allah yolunda efendim cihade gidiyorum diye severek gidiyor. O da tabi çancı mertli. Aziz ve muhterem kardeşlerim Allahü Teala Hazretleri böylece e, tabi e, ahirette onları çok memnun ediyor da imanlı olanlar bunların kıymetini anlar. İmanlı olmayan anlamıyor ve çatıyor. İslam'a çatıyor, imana çatıyor, Müslüman'a çatıyor. E, İslam'ı söndürmeye çalışıyor. İman'ı söndürmeye çalışıyor. Bu niye benzer? Aydınlık bir yerde ışığı söndürmeye benzer. Karanlık hale getirmek. Kışın efendim yanan bir şeyi ısıtan bir kaynağı söndürüp herkesi dondurmaya benzer. Efendim yağmuru engellemeye benzer. Yağsa ortalık yeşerecek. Yağmayınca kuraklık oluyor. Bitkiler sararıyor, hayvanlar susuzluktan ölüyor. Yani kimisi Allah için çalışıyor, kimisi de şeytanın hizmetinde. Allah şerlilerini şerinden korusun. İkinci hadis-i şerif yine Müslim'in rivayeti. İmam Müslim hadis alimi efendim Sahih-i Müslim'de yazmış Mendelle ala hayrin fe lehu mislu ecri fa birinci hadisi şerifle biraz da irtibatlı kim bir hayrı işlemeye kılavuzluk ederse vesile olursa, sebep olursa yol gösterirse fe lehu mislu ecri fa'ili o hayrı bizzat yapan kimsenin kazandığı sevap kadar vesile olana da sevap verilir çünkü delalet etti, kılavuz oldu, o da sevap kazanır. Demek ki insan doğrudan doğruya kendisi hayır yapamasa bile birisine o hayırı yapmaya teşvik ederse, o hayırı gösterirse, bak burada bir hayır var, bunu yap yapsan çok sevap kazanırsın kardeşim derse, öteki de o işi yaparsa bu belki söyleyen insan da aynı sevabı alıyor. Demek ki insan diliyle bile sevap kazanabilir. Diyelim ki cami yaptırmak istiyor bir semtin ahalisi gecikonduğu muhiti hiç cami yok civarda zavallılar efendim işte e, sizin satıntısını çekiyorlar birisi geliyor bir zengini diyor ki bizim mahallede cami yok efendim e, siz hayır hasenat sahibisiniz lütfen de bir yeri efendim cami yapıverseniz e, diyor renginde peki kardeşim hay Allah razı olsun memnun oldum göreyim bakayım mahallenizi diyor kalkıyor gidiyor Tamam, şurası uygundur, oraya bir cami yapı veriyor. Şimdi camiyi yapan tabi sevabı alıyor. Ama cami yapılsın diye vesile olan da sevabı alıyor. Bizim Ankara'da efendim oturduğumuz semt merkez bankası evleriydi. Mimar her şeyi düşünmüş, koca efendim dönümlerce araziye merkez bankası memurlar için operatif kurmuşlar. Evler yapılmış, bahçeli bahçeli villalar, güzel güzel e, planlar e, yapılmış uygulanmış. Dinlenme parkı var köşesinde. Efendim, çarşı pazar yeri var, çeşit çeşit dükkanlar şöyle U harfi şeklinde sıralanmış. Sinema yeri var, suyanak yeri var. E biz oraya gittik, her şey var. Camisi yok, cami yeri yok. Mimar bu adamlar için, bu aileler için bir ibadet yeri lazım diye düşünmemiş. Yer yok. Sonunda efendim e, orada bir cami oldu. Evlerden bir tanesini aldık. Efendim kocaman güzel bir cami oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Ne oldu şimdi? Camii yapanlar da vesile olanlar da sevabı kazandılar. Eğer oraya mimar bir cami yeri koysaydı, başkaları delal etseydi, onlar sevap alacaklardı. Onlar yapmadılar. Sonradan gelenler yaptılar. Sevabı onlar aldılar. Demek ki mesela diyelim ki fakirin birisi. Mahallesinde çok yoksul birisi var. Bir zengine gidiyor diyor ki bizim mahallede bir fakir aile var ölüyor açlıktan benim param yok yardım edemiyorum e, göster onu bakalım hangi evde oturuyormuş zengin arabası atıyor gidiyor pirinçler efendim etler kavurmalar sucuklar pastırmalar efendim dolduruyor götürüyor o eve şey yapıyor hemen hepsini boşaltıyor evde bir şenlik bir bayram bir efendim sevinç işte elhamdülillah çocuğun yüzü gülüyor kimisi sucuğa sarılıyor kimisi pastırmaya bir e, memnun oluyorlar ha. Şimdi bu zengin epeyce bir sevap kazandı, tamam. Ama bu sevaba delalet eden kim? Onu söyleyen falanca şahıs. Tamam, hayra delalet eden de efendim onu işleyen kadar sevap alır diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki maddi imkanımız olmasa, kendimiz yapamasak bile hayırların yapılmasına kılavuz olmalıyız. Delalet etmeliyiz, vesile olmalıyız, yol göstermeliyiz. Bu da sevap. Bu en çok yöneticilerin efendim, kulak vermesi gereken bir hadis-i şeriftir. Mesela bir insan büyük bir makama geliyor, mevkiye geliyor, yüksek bir dereceye çıkıyor. O makamın kendisine sağladığı birçok imkan var. O imkanları hayra kullanır da birçok hayırın yapılmasına vesile olursa sevap alır. Birçok hayırın yapılmasını engellerse makamına dayanarak o zaman da pek çok günah yüklenir. Allah e, aklını başına toplamayı nasip etsin. Bütün insanlara efendim e, hayırlı işler yapmasını nasip etsin. Ama bazı yapmıyor hayırı. Aksine hayırı engelliyor. Çelmeli. Neden? İşte Allah bazı insanlara iyilik yapmayı nasip etmiyor. Yüzü kara olduğundan, Allah'ın sevmediği kul olduğundan, şeytanın esiri olduğundan Allah ona hidayet vermiyor. Zalimin. Allah zalimlere hidayet vermez zalim olduğundan hidayet vermiyor. O da hayırlı işi yapamıyor. Allah o duruma düşürmesin. Efendim, bir hadisi şerif daha eklemek istiyorum. Ben zekarallah hattâ fâdat aynâhu min haşedillâh hattâ yusribel arda min dumû'ihî lem yu'azibhû yevmel kıyâme. Efendim, hakim, müstedrekinde rivayet etmiş bu hadisi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, menzeker Allah, kim Allah'ı zikrederse, yani Allah Allah derse, la ilahe illallah derse, subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber, hasbiyallah, neyse yani, çeşitli zikir kelimeleri var. Veyahut, ya hayyum, ya kayyum, ya Allah, efendim, subhanallah, elhamdülillah, subhanallah, elhamdülillah, elhamdülillah, neyse, zikirlerin pek çok çeşitleri var. La havlu ve la kuvveti, illa billah. Tamam, kim Allah'ı zikrederse, zikrederken fefadat aynahu iki gözünde yaşlar birikip de gözlerinden yaşlar taşıp yerlere dık, dökülürse efendim nereden min haşfetillah Allah'tan korktuğu için benim halim nice olacak iyi kulluk yapamadım yarın beni Allah mahkeme-i kübrada hesaba çekerse ben ne cevap vereceğim aman Allah'ım beni affet ya Rabbi diye efendim Allah korkusundan Gözyaşlarını dökerse, zikrederken hatta Yusufel adamındı müihi yerlere böyle gözyaşları inci taneler gibi saçılırsa damlarsa yere değerse lem yu'zziqu yawmel Allah o ağlayan kulunu Allah korkusundan zikrederken ağlayan kulunu efendim yerlere gözyaşları saçılan kulunu kıyamet günü azaba uğratmaz. Affettim seni. Sen gözyaşlı benden korkan Beni zikreden bir efendim takvalı, haşyetli iyi bir Müslümandım diye Allah onu azaplandırmaz efendim cehennemine atmaz, cennetine sokar. Bu da bunun gibi yüzlerce hadis-i şerif var. Zikrullah'ın kıymetini takvanın kıymetini, Allah'tan korkmanın kıymetini gösteren hadis-i şerifler. Şimdi bu e, münasebetle söyleyeyim hemen bazı kimseler zikre karşı bazı kimseler Allah'tan korkmaya karşı. Peki yani polisten korkuyor, mahkemeden korkuyor, kırmızıda geçerse trafik cezası yiyeceğinden korkuyor, kazadan korkuyor, hastalıktan korkuyor, eğisten korkuyor, vesaireden korkuyor, kadın hamile kalıp doğum yapmaktan korkuyor, çeşit çeşit korkular var yani. Bunların hiç kimse birisine bir şey demiyor, Allah'tan korkmaz mı insan? Allah en aşı olanı cezalandıracak. Efendim, onun karşısına çıkanlar var, zikrin karşısına çıkanlar var. Bunların temelinde ne yatıyor? Hadis-i şerifleri bilmemek yatıyor. Dinini bilmiyor. Sadece kulaktan dolma birkaç malumatla Din hakkındaki düşünceleri kafasındaki şöyle 3-5 malumattan başka bir şey değil. Yalan yanlış. Yalancı gazetelerin yazdığı yanlış bilgilerle e, bilgilenmiş. İslam'ı doğru bilmiyor. İslam diye bildiği kendisinin Tapıt görüşleri, onu İslam sanıyor. Bir de hakiki Müslümanları beğenmiyor. Kur'an'ı beğenmiyor, hadisi beğenmiyor. Öyleleri var ki hadis okuyorsun olmaz öyle şey diyor. Ayet okuyorsun benim aklım öyle şey almaz diyor. Almıyor hakikaten dar olduğundan aklı. Almıyor o, o şeyin yanlış olduğundan değil. Alim olan onun o ayetin kıymetini biliyor. O hadisin kıymetini biliyor. Cahil olan reddediyor. Ama cahil cahilliğinin farkında bile değil başka yerlerden diploma almışsa efendim kendisini e, allame sanıyor. Halbuki öyle değil. Zikrin karşısında halbuki hadiste, Kur'an'da zikir var. Efendim Haşyetullah'ın karşısında, takvanın karşısında halbuki Allah'ın Kur'an'da en çok tavsiye ettiği şey Havfullah, Haşyetullah, Allah'tan korkup iyi kul olmak, hizaya gelmek, yanlış işi yapmak, Allah'ın emirlerini çiğnememek, yasaklarını işlememek. Bunların hepsi önemli şeyler burada yine tasavvufun zaferini görüyoruz. Tasavvuf zafer kazanıyor bu hadisleri okudukça. Yani gözyaşı dökmek, zikretmek, zikrederken heyecanlanmak, aşıkı sadık olmak efendim ne kadar kıymetli insan cehennemde yanmayacak. Allah'ın sevgili kulu olacak, cennete girecek. Cemaline, efendim lütfuna, iltifatına, efendim selamına mazhar olacak. Ne kadar güzel. allah Teala Hazretleri bizi eğriyi, doğruyu bilip, anlayıp, ayırt edebilecek meziyete sahip eylesin. Aldananlardan, şaşıranlardan veya aldatıcıların, kandırıcıların, sahtekarların aldatmasından etkilenmeyecek kadar basiretli Müslüman eylesin. Arif Müslüman eylesin. Efendim, ferasetli Müslüman eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Allah'ın sevdiği işleri, Resulullah'ın beğendiği işleri yapmayı nasip eylesin. Allah'ın Allah sevmediği işlerden, günahlardan, haramlardan Uzak durmayı nasip edesin. Evet günahları işleyenler neden işliyorlar? Zevkli olduğundan işliyorlar. İçki zevkli, kumar zevkli, heyecanlı, efendim, daha başka günahlar saymaya utanıyorum. Onların da kendilerine göre keyifleri, zevkleri falan var ama sonunda azap olan efendim işler. Güle güle günah işleyen ağlaya ağlaya azabını çekecek. M milyon kere, milyar kere pişman olacak. Allah bizi basiretli kul eylesin. Efendim Günahlardan uzak duran, sevapları işleyen sevdiği kullarından eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Sahrına gazabına uğramaktan korusun, yanlış yollara saptırmasın. Sevdiği kul olarak yaşatsın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin. Kıyamet günü mahşer yerine yüzümüz dolunay gibi, mehtap gibi nur saçarak varmayı nasip etsin. Ona, o da ne demek ki öyle? o nasıl varılır oraya derseniz, aklıma bir hadis-i şerif geldi bu zikirle ilgili olarak, yüz defa la ilahe illallah diyen kimse, mahşer yerine yüzü mehtap gibi parlayarak, dolunay gibi nur saçarak gelir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için siz cahillerin sözlerini aldırmayın, Kur'an'a sımsıkı sarılın, Sünnet-i seniyeyi öğrenin ki neyin doğru neyin eğri olduğunu ancak o zaman fark edebilirsiniz. Tasavvufun hakikatini sezersiniz, takvayı anlarsınız. Efendim marifetullah'a erersiniz. Aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi, Allah aşkı gönlünüze yerleşir de o zaman evliya olursunuz. Allah size evliya eylesin. Cenetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle, eee sev, hürriylelesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin çocuk, çocuğunuzla, ana babanızla. Dost ve cennetiyle, cemaliyle müşerif edesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.